sonra Allah beni onlardan kurtardı, dedi, Hazreti Peygamber, anan ağlasın, eğer bir arkadaşı olsaydı bu harbi alevlendirecekti, buyurdu, bu sair bunu işitince anladı ki Hazreti Peygamber tekrar onu Mekkelilere verecektir, böylece Medine'den çıkıp deniz sahiline doğru gitti.